Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. <gülüyor> Herkese iyi pazarlar. 94.9 Açık Radyo'da. Yeni bir Lübeo'dayız. Ben geçen hafta yoktum ama bu hafta bakın. Görüldüğü üzere. Chelsea Kuispa'da. QPR. QPR. Queen's Süt Park gerisi... Rangers. Ha, ah şahane. Vay söyleyebildim. <gülüyor> gidemedim abi gidemedim yani. Çünkü Niye? maç e, benim ilişkim QPR üzerindendi. Maç Chelsea'nin sahasında olduğu için bir Londra derbisini kaçırmış oldum. Marino'ya bir selam çaksaydın oradan. Neyse <gülüyor> bu, kısmet Neyse, ya. Kısmet kısmet. E, evet bu hafta amatörlükleye gideceğiz. Konuğumuz Cevahi Karaoğlan. E, kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nde... İdari bölümde değil mi Evet Cevayir? Hoş evet. geldin öncelikle. Hoş bulduk. Tabii Boğaziçi Üniversitesi'ndeki idari departmanlarda olan biten gibi çok heyecanlı bir konuyu konuşmayı düşünmüştük ama sonra İsmail dedi ki ne yapıyoruz? ya Yine futbol konuşalım. Raporlarsan son raporlar. Evet. <gülüyor> Cevayir e, topçu arkadaşımız. Seviyoruz. Bu Hele bu yaşlarda topçu demeyi. 35'ti değil mi? Evet 35. Yaşını söylemem bir sakınca yok herhalde. 35. Tam tersi. Tam tersi avantaj. 35 yaşında top oynamaya devam edemeyeceğiz. Tecrübeli oyuncu. Tecrübeli oyuncu. Ostinde bir hiç öyle demiyor. Biraz sonra hemen şimdi arkasından girecek olan Galeano'nun parçasında 35 yaşla ilgili o kadar sevimli şeyler söylemiyor. Hadi önce onu bir dinleyelim. Pek. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Oyuncu Yan çizgi boyunca kanter içinde koşuyor. Bir yanda onu zafer bekliyor, göklere çıkarılacak. Öbür yanda ise mahvoluşun uçurumu duruyor. Tüm mahalle ona gıpta ediyor. Profesyonel oyuncu fabrikadan da, bürodan da kurtulmuştur. Ona eğlenmesi için para öderler. Tam anlamıyla bir piyangodur bu. Ölümüne ter dökmek zorunda olsa da ne yanılmaya ne de yorulmaya hakkı olsa da o gazetelere ve televizyonlara çıkar. Radyolar ondan söz eder. Kadınlar onun için iç geçirir. Çocuklar onu taklit eder. Oysa varoşların tozlu yollarında zevk için oynayan o birdenbire kendini çalışma zorunluluğu ile stadyumlarda bulmuştu. Ya kazanacaktır ya da kazanacaktır. İş adamları onu alırlar, satarlar, kiraya verirler. Oyuncu daha fazla para ve şöhret vaadi karşılığında kendini akıntıya bırakır. Ne başarılı olur ve çok para kazanırsa tutsaklığı da o oranda artar. Askeri disiplin altında, her gün yorucu idmanlar altında ezilir. Bedeni sağlıklı bir görünüm ardında acıyı unutturan analjezik bombardımanlarına tutulur, kortizon iğneleriyle delik deşik olur. Önemli maçlar öncesinde onu toplama kamplarına hapsederler. Buralarda zorla çalıştırılır, aptalca yemekler yer, suyla sarhoş olur ve yalnız uyur. Öbür meslek dallarında yolun sonu ihtiyarlıkla birlikte gelir. Bir futbolcu ise henüz 30 yaşında ihtiyar sayılabilir. Kaslar çabuk yorulur. Bayır aşağı sağda bile gol atamaz bu. Bundan mı söz ediyorsun? Kalecinin elleri bağlı olsa yine atamaz. Bazen yolun sonu 30'undan da önce gelir. Ters bir top, kötü bir şekilde bayıltır onu. Şanssız bir şekilde mahvolur bir kası ya da bir tekmeyi onulmaz bir şekilde kırar bir kemiğini. Futbolcu bir gün tüm parasını aynı ata yatırdığını fark eder. Para da, ün de yoktur artık. Ün denen o ılık yaz meltemi bir teselli mektubu bile bırakmadan uçup gitmiştir. Eduardo Galeano Gölgede ve Güneşte Futbol Can yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Ya, yani şimdi muhabbet öncüsü oldun mu bu yani? Bizi, bizi hacadın. Ama bir bu arada şey geçen Cihat 35 yaşında öldü. Evet, 35. Ya. Bu arada Can Öze de. Can yayınlarından. Kendisi hala top oynamaya devam ediyor. Ee, teşekkürlerimizi sunalım. Çünkü okuyacağımızı söylediğimiz zaman çok sevinmişti Can. Ee, yani okuyabilir miyiz hatta deyince ne demek çok seviniriz. Gölgede ve Güneşte Futbol kitabından e, Jingle'da da dinledik. Evet 35 yaşına gelince sen kapıda şey söyledin. E, bir beden dar elbise giymeye başladım gibi. Evet evet. yani <gülüyor> ilerleyen yaşlarda insan onu hissetmeye başlıyor tabii. Biraz ona uygun. ...hareket etmeye başlıyorsun... ...biraz onu zorlamaya başlıyorsun ama... ...işte futbolu bırakmadan futbol galiba ufak ufak insanları bırakmaya başlıyor. Doğur <gülüyor> geliyor değil mi? Evet <gülüyor> yani benim de son iki sezondur. Sürekli bir duygusal çöküntü <gülüyor> <sıkıntılar> de beraberinde. <gülüyor> oluyor tabii oluyor. Bu arada evet. Cevay tabii bizim gibi gazoz ve efendi vayetesinde değil. E, bayağı amatör e, ligde e, oynuyor. Aslında biraz o hikayeye gelelim. Yani öncesi nasıldı? Sen e, uzun yıllarda top oynuyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Cevay müsaadenle ben e, amatör lig lafını bizim dinleyicilerimizin hepsi çok futboldan herkes e, şey... E, Çok yakından ilgili değil. E, Amatör ligler e, Türkiye'deki profesyonel liglerin yani süper lig birincilik, ikincilik dışında ve onların genç takımlarının dışında bölgesel e, organizasyonlar değil mi? Evet. E, ve profesyonel sözleşmeler imzalamadan e, oyuncuların e, öyle bir kategori var bilmiyorum. Milli evet, kadarıyla. evet şey yok. yani e, Resmen imzalanan sözleşmeler olduğunu zannetmiyorum. Ama yine de aslında paralarında, da bir ter paranın da döndüğü. Tabi. E, tabi. sizler gibi gazoz yaptığınız gibi para vererek değil. Nasıl yani? Her oynadığınız maça para, Oynadığın para veriyorsunuz. Tam işte para vererek değil. Prens para olarak, alarak biraz alarak ha. oynuyorlar. Ama ya. alma vaatleri var. <gülüyor> evet var. Hadi e düşün, Nasıl oluyor bu amatörlükler? Ya belki hani Bilmeyenler için sıradan sayarak başlayalım. Hani birincisi süperlikdir. Sonra ikinci şey bankasya Bank var bu sene galiba. İki olmam. Bankasya da değil artık. Ha, birincilik, süperlik, birincilik, ikincilik. Birincilik, iki, iki iki A iki B var galiba. Hı hı. Üç var. Bunlar profesyonellikler. Bundan sonra amatör ligler başlıyor. Bölgesel amatör var. Onun altında süper amatör var. Onun altında birinci amatör. Onun da altında ikinci amatör lig var. Yani Süper bir dersek ikinci amatör, sekizinci lig oluyor. Biz de şu an yedinci ligde işte ben de ucundan kenarından hala oynamaya çalışıyorum. Bu şu demek var mi var. yani Spor Yeni değil. bir takım kurduk ee, ve biz Süper Ligi'ye çıkmayı hedefliyorsak en az sekiz sene üst üste şampiyon olacak. Tabii en alttaki yapayım. takım sekiz sene üst üste şampiyon olursa en üstte çıkar. yani. Hayır, sekiz sene üst üste şampiyon olursa? Türkiye'yim. Ya Türkiye şehrindeyiz. He doğru. Şifai'ye aldık. Doğru, doğru, doğru, doğru. Barbaros Spor'da oynuyorsun. Evet Barbaros. Spor. Bu e, Validebağ Hemen Validebağ korusunun işte daha e, sol sol tarafına yani şey Üsküdar tarafına düşen inşaatın abiyim. Eee değil diğer tarafına düşen. <gülüyor> evet, evet. Ama yani o inşaat e, şeyini duyarlığını yıllardır bizim e, Barbaros Spor veya da Barbaros mahalleliler aynı hassasiyeti e, gözetirler yani. Barbaros Mahallesi'ni anlattın bize nasıl kurulduğunu, nereden geldiğini söyledim. Yani ben söyleyeyim. tabii büyüklerimizden dinlediğimiz kadarıyla sözlü tarih. Çok yazılı da bir şey yok bununla ilgili. Barbaros Mahallesi e, çoğunlukla Kasım Paşa'da işte tersanelerde çalışan e, denizcilerin yani denizcilerin sendikası olar o dönemki. İşte 50'lerde, 60'larda. Tersane e, işçilerinin tersane işçilerinin sendikası. E, gelip şeyde e, işçi konutları yapıyor. İki katlı bahçeli evler. Tabi şimdi bugün bakınca çok güzel Tabii. yerler gö görünüyor Hı. ama o zaman İstanbul kentin en dışı e, şu anki mahallenin olduğu yer. E, hepsi de denizcilikten geldikleri için Barbaros'un e, mahallenin ismini Barbaros mahallesi koyuyorlar. İlk o dönem bir futbol kulübü kuruluyor. İşte ismi Altınçıpa. İçin. E, <gülüyor> İşte 70'ler, 80, 60'lar, 70'ler boyunca orada oynuyor. Sonra işte 12 Eylül'de kapatılan bir sürü dernek şey gibi o kulüp de kapanıyor. Çok enteresan. Kapatılan bir futbol kulübü de varmış 12 Eylül'de. Galiba birkaç tane vardı. Daha yani. fazla vardır muhtemelen. Ama bunun kapatılma nedeni muhtemelen adından mı adından değil. Onun yönetici e veya oyuncu evet, kadrolarına. Evet muhtemelen öyle. Yani çok detayıyla da bilmiyoruz ama bir 7 sene kapalılık durumu var. 87'de yeniden işte o eski topçular işte yöneticiler yan yana gelip yeniden kulübü kuruyorlar bu sefer Barbaros Spor ismiyle kuruyorlar 87'den beri de amatörlüklerde Barbaros Spor işte boy gösteriyor bir çıkıyor bir düşüyor ama yani tırnaklarımızla kazıyoruz <gülüyor> bir bir sürü imkansızlığa rağmen senin maceran kaç senedir Barbaros'ta ben yaklaşık 10 sene kadar oldu yani. 8-10 sene kadar oldu. Ben üniversitede, ben de çok geç başladım futbola. Üniversite, fakülte takımı, üniversite falan. Ee, birkaç yıl orada, 3-4 yıl kadar oradaydım. Düzeltelim. Futbola geç başlamadın. Bu taksiz yani. Tabii, tabii, tabii. Amatör tabii. futbola. Ama sonra yani ilk lisansımı şeyde çıkarttım ama. Ee, Barbaros Spor'da çıkarttım. İşte o zamandan beri elimizden geldiğince işte oynamaya çalışıyoruz. Başka türlü katkı vermeye çalışıyoruz. O dönem Takımda yönetici olan arkadaşlarımız vardı. Onların da biraz vesilesiyle e, dahil oldum ben de oraya. Hani bir futbolcu gibi de dahil olmadım. Bir arkadaş gibi. Gerektiği yerde de başka sorumlulukları alarak. 10 e, yıldır falan kulübü ayakta tutmaya çalışıyoruz. Yani ayakta tutmak diyeceğim. Çünkü çok ciddi sıkıntılar var. Yani amatör kümelerin zaten kendi sıkıntısı. Bir de özel olarak bizim kulübün çektiği de başka maddi, sıkıntılar var. Maddi, yapısal. Maddi. Genelde Ama maddi. Amatör kulüplerin e, genel olarak yapısı deyince e, neleri kast ediyorsun? Barbaros'tan önce e, ne oluyor? Amatör kulüpler nasıl yürüyor? Kimi para veriyor? Nereden alıyorlar? Yani şimdi ben özellikle Üsküdar bölgesini biraz biliyorum. Onun dışında işte Sarıyer'de bir takım takımları gördüm. Yani o çevre Anadolu yakasını daha iyi e, şey yapıyorum. E, doğrudan hani Devletin herhangi bir kurumundan bir yardım yok. Sadece yerel yönetimler, belediyelerin yardımlarıyla dönüyor. Yani bir, bir belli bir para bir bütçe mi ayrılıyor? Yani Bütün e, amatör gruplar bu parayı Me, alıyor mu? Mesela bizimkinden anlatayım. Ee, Üsküdar'da Üsküdar Belediyesi sezonda iki kere turnuva düzenler. Bir tanesi ikinci amatörler için kışın olur. Ee, sonrasında hemen ligin öncesinde düzenlenir bu. Katılım paraları verilir bir tanesi de yazın. İşte biz birinci amatördeyiz. Bu yaz oynadık. Ondan sonra işte oradan bir belediye katkı sundu her katılımcı takıma 15 bin lira kadar sanırım. Bu sene bir şey verildi. para verildi. Peki futbol i̇şte, federasyonu? Federasyondan hiçbir yardım. Federasyonda federe takım değil. Yok federe takım da böyle. Neyse öyle bir şeyler var. Evet, ben hepsini hatırlamıyorum yani ama İstanbul Amatör Kulüpler Federasyonu var <gülüyor> ama yani orası para vermiyor, okay. alıyor yani. Hmm. Genelde alıyor. Bilmiyorum bunu. Yani futbol i̇şte, Federasyonu şeyin değil yani. Wolf Profesyonel organizasyonları. organizasyonu. Okay. Evet. Yani işte orada turnuva derecesine göre aldığın para 17-18 bine kadar şey yapıyor, çıkabiliyor birinci olursan. Sonra bütün sene bu bütçeyle hani takım çevrilmeye çalışıyor. Bu bütçe de genelde yetmiyor. Yani daha, daha önceleri yetmediğine tanık oldum. Çünkü daha da az veriliyordu. Hani bundan 3-4 sezon önce 3-4 bin lira gibi bir paraydı. İşte e, Üsküdar bölgesinde de İstanbul'un bir, bir sürü yerinde de amatör kulüplerin doğru düzgün idmanlarını yapabilecekleri bir tesis bile yok. Bu şeye idman konusunda da özellikle konuşmak istiyor musun? Şimdi peki bu yetmediği zaman e, bir tane başkan mı geliyor parasıyla beraber? E, e tabii başkan <gülüyor> geliyor. İşte ya da yani mesela bizim kulüpte genelde mahalleli işte geçmişte orada oynamış o kulübün e, kuruluşunda işte babaları genelde artık ikinci kuşak olmuşlar. O kuşak epey yaşlanmış çoğu da işte artık e, rahmetli yan taraftaki işte hemen mahallenin yanındaki Karaca mezarlığında <gülüyor> yani öyle e, ikinci kuşak böyle bir aidiyet hissi ile e, çevirmeye çalışıyor. İşte destek olmaya çalışıyorlar. Bugüne kadar böyle yürüdü ama son bir senedir İşte benimle birlikte de son 10 yıldır top oynayan bir arkadaşımız en sonunda başkanlık işini aldı. Ulaş arkadaşımız işte şimdi uğraşıyor. Başkanlık demek para vermek demek mi? Ya başkan evet para da vermek demek. Yani para veremiyorsan ayarlamak demek. <gülüyor> e, veremiyorsan <gülüyor> verecek bulmak olanı bulmak demek. <gülüyor> Sen idari tarafa geçtin yani? Ya. Gücün karanlık tarafına geçti. E, evet şimdi. evet yani bir süredir işte bu sakatlıkta müsaade etmediğinden e, idari kısımlarda arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani amatör küme öyle bir şey yani hem takımın oyuncusu oluyorsun yeri geliyor mesela antrenör maça yetişemediği oluyor. O gün bir işi oluyor antrenörü gibi de oluyorsun. Hani yönetici kartıyla birisi oraya giriyor kulübeye ama antrenörlüğü de o. Hmm. Oyuncu yapmak durumunda kalıyor. İşte taktiği de veriyorsun. Maç bitiyor malzemeyi de taşıyorsun. Oyuncu değişikliği yapıyorsun sahada tabii. E yapıyorsun Kim tabii. Kim yapıyor? E i̇şte sen söylüyorsun. Yandaki her <gülüyor> şey yapıyor yani gösteriyor <gülüyor> falan. Benim öyle bir şeyim de oldu. Yani bir dönem işte hocamızın ekstra bir işi çıktı. Dört beş hafta gelemedi. Ha uzun. Şey, Dört evet, beş hafta ben takımı şey yaptım. Oyuncu söyleyeyim. menajer. E, ...oyuncu menajer oldum. <gülüyor> Hiçbirinde oynamadım. Haa. Tabii şey yapmasın yani... ...aksızlık olmasın, yanlış anlaşılma olmasın diye. Yedek formayı giydim. Kulübede elimden geldiğince uğraştım. Dört hafta iki galibiyet, iki beraberliğim Oo, vardı. <gülüyor> <o, gülüyor> Malibiyet yok. <gülüyor> Peki forma, oyun çıkarttığınız <gülüyor> zaman formasını yere atan oyuncu oldu. Oluyor, oluyor. Tabii yani hocaya yapılmayan <gülüyor> kaprislerin birçoğu oluyor yani. hani. Ama çıkıyor. E çıkıyor tabii yani çıkıyor bir şekilde hani maçta kaybedilmemiş olduğu için haklı haklı da oluyorsun ama <gülüyor> e tabii şey oluyor yani bir e, o hocalık ayrı bir şey yani hoca olmanın şeyi de ayrı bir şey rengi de ayrı bir şey otoritesi de ayrı bir şey. Taraftar var mı izleyen? Taraftar yani bizim mahallenin yine işte bu gönül borcu vicdan borcu duyan abileri geliyor izlemeye. Bir miktar. O da hani başarı olduğu sezonlar. Biraz heyecan olursa işte bir 15-20 maksimum 30'u gördüm yani ben. Ha, Daha fazla görmedim. <gülüyor> Onun dışında da topçuların 30 arkadaşları. 30 bin kişilik stadyum gösteriyor 30.000. Yok yok yok. <gülüyor> maçlar nerede oynuyor onu da söyleyelim maçların. Şeyi oynayalım. söyleyelim. Evet. Pasolik olmadığını da söyleyelim. Amatör evet, <gülüyor> evet, maçlar. Evet evet. rahat. rahat, rahat, rahat. Pasolik yok ona, ona 30, evet. kişi ya, Onlar evet, 30 kişi ya arkadaş. Hayır bir de gelenler vicdan yani, adı... diyor. Namus yani öyle bir hüzünlü ki yani gene ulan zor, ne? Soru. Soru yani böyle işte <gülüyor> pazar günleri mi oynuyorsunuz? Cumartesi pazar. İşte lig sıkışınca sonlara doğru hafta içine de maç veriyorlar. Ee, işte bir an önce fikstürü tamamlamak için. Çünkü biliyorsunuz amatör kümeli işte birinci amatör e, sonbaharda oynar. Maçlarını Şubat'a kadar bitirir. E, Şubattan sonra ikinci amatör başlar. İstanbul'da saha sorunu var. Yani sığmıyor. Maç yetişmiyor. Hani ikisi aynı anda oynasa işte gruplar kalabalıklaşsa ve fikstür uzasa aynı anda İstanbul'da maç oynanamaz yani. Böyle bir gerçek bunları var. İstanbul'da iki tane film aklıma geldi. Onları da ziyaret edilen geçmeyen bir tanesi Türkiye'den eee kısa sefer Ki o İstanbul diyor. Bu seri değil mi ama? Galiba maç, maç Bursa'da geçiyor. Ama yani. o evet. amatör takım olursa bir de Ken uçun My name is Joe. My name is Joe'su orada e, o mahalleden kurulan takımla da e, tabi başka orada sosyal sorumluluk projeleri de e, Ken içeriyordu. içe diyordu. sorumluluk projeleri. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Ee, ama oradaki e, o filmler ikisinden de diğer detaylardan daha çok oradaki takım hali, takımlaştık hali o, evet. e, o kalıyor. Peki şimdi buradan o bağlantıyı da söyleyeyim. Evet çok para yok. Evet insanlar hmm. buraya geliyorlar, oynuyorlar. Ee, şeye de çıkmayacağını belli, büyük ihtimalle. E tabi. Yani büyük ihtimalle çıkamayacağını belli. Yani e, öyle bir ihtimal var ama hani şampiyonluk hedefiyle gidiyoruz gibi bir hırst yok. Ya gelip top oynuyorlar. Haftada iki gün antrenman yapıyorsunuz, bir gün maç oynuyorsunuz. Şey var. Yani hırs, iddia her zaman oluyor. O bitmiyor yani. Yani en şey olduğu anda bile bir iddia ortaya çıkıyor. Koydur'da top oynarken çıkaracaksın. Evet. De. Yani o şey yok. O ee, oyunun doğası. Evet. Ama mesela ben son sezonlar ya yani biz işte ikinci amatörde oynadık. En fazla birinci amatöre çıktık. Sonra geri düştük. Sonra geri çıktık. Yani o aralardayız. Mesela süper amatöre çıkamadık. Çıksak kaldırabilir miyiz? Onu da bilmiyorum. Yani bu Maddi altyapıyla. Oyuncu bulmak lazım. Oyuncu yani oyuncu havuzu buluruz hani. Oyuncu buluruz. İkna ederiz. Lazım. E para bulmak lazım. E Parayı yani. <gülüyor> Yukarı çıktıkça para gerekiyor değil mi? E para gerekiyor. Yani insanları işte çoğu hizmet sektöründe çalışan insanlar yani daha genç olanlar öğrenci ama ondan sonra çalışan insanlar o noktada insanları motive edecek bir şey olması lazım. Yani arkadaşlıkla şeyle yani şu an mesela işte kulüp başkanımız hani daha önce de takımın topçusu olduğu için çok da sevilen bir insan. Hatırla bir yere kadar geliyor. Hani onun çok büyük ağırlığı var. Ya da hoca yıllardır bize emek veren bir hoca. Çoğu arkadaş, aynı zamanda antrenörümüz Tamer Hoca beden eğitimi öğretmenidir. Bir sürü arkadaşı daha okul takımında, lise takımında falan keşfedip, hani. ikna edip. ikna edip oraya almış insan. Parasız yapıyor. Bunu. Parasız yapıyor tabii. Yani <gülüyor> işte yani o aidiyet şeyi mahallenin kulübüne, aidiyet E, ...duygusuyla yapılıyor. İnsanlar e, o da yaşıyor peki? Yok. Mesela bizim oyuncu havuzumuz... ...şöyle... E, ...bizim işte antrenörümüz... ...beden eğitimi öğretmeni. Uzun süre İçerenköy'de... ...çalıştı. Şimdi mahallede bir... ...orta okula yeni geldi. E, takım sorunlumuzda... ...uzun yıllar emeği geçen Veysel Hoca... ...o da biyoloji öğretmeniydi. O da Fikirtepe'de biyoloji öğretmeniydi. Bizim yıllardır oyuncu havuzumuz... ...İçerenköy Fikirtepe karması. Hmm. Yani... İşte o bölgenin çocukları şey. Barbaros Mahallesi'nden olup da şu an bir arkadaşımız var. Yani şimdi mahallede de oturmuyor ama mahalle kökenli çok fazla insan kalmadı. E bir de şey var yani sınıfsal durumlar. Barbaros Mahallesi biraz dönüştü artık yani. tabii dönüştü. Orta orta üstü sınıf. Yani spor yapan da e, çok daha Futbol oynamıyor belli ki. Spor yapıyor ama futbol oynamıyor. E, evet. yani. Veya işte, öyle bir disiplin yok. Öyle bir şey yok. E, bir de yani mahalleliği cezbedecek mahallede bir şey yok. Mesela mahallede bir tesis olur. İşte orada düzenli idmanlar yapılır. Maçlar Çocuklar yapılır. Çocuklar görür bunu. Gören gelir. İşte futbol okulu kurulur falan. Şimdi mahallede tesis yok. Son birkaç yılda işte bir şey e, kulüp lokalimiz vardı. O da en son işte kaçak oldu. Ya belediye yapmıştı ama kaçak <gülüyor> ok olduğu için belediye yıktı sonra. Süper <gülüyor> bir şey ya. Yani Kendi şu an e, işte antrenörün kömürlüğünde eşyalar duruyor. ya yani Oraya koyuyoruz. İşte e şu an sizin yeriniz yok yani. Ye şu an yerimiz bile yok. Yani. Daha çok trajik evet. hikayeler evet. dinlemeye devam edeceğiz. Evet. <gülüyor> e, hakikaten bir müzikle e, şenlenelim. E, Rodrigo Soricato dinleyeceğiz. Brezilya'dan bir sanatçı. Parçasının adı da Um Tanto. Bu Tom Meister olarak girdin araya. Hadi evet. <gülüyor> Ser o coração que não acredita em nada. Acho que ainda não chorei em tudo que ganhei. Mas eu não durmo sem antes ter sonhado. Um tanto, um tanto. Antes de virar senhor, queria o mundo viajar. Ser histórias que farão de mim melhor em qualquer lugar Acho que ainda não ganhei Tudo ik que rezei Mas eu não durmo Sem antes ter sonhado um tanto Um tanto Descobri que tudo que aprendi foi errando Ser feliz como agora, is, de dentro que pra fora. Ah -ah, ah -ah. Antes de virar, Senhor, queria o mundo viajar, conhecer histórias que farão de mim melhor em qualquer lugar.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 Dentro que pra fora, uh -uh. Uh -uh -uh. Uh -uh. Uh e se eu fosse como o sol, eu entraria na tua casa. Pra mostrar e aquecer o coração que não acredita em nada. Acho que ainda não ganhei tudo que rezei. Mas eu não durmo sem antes ter sonhado um tanto. Oh, oh. Eu não durmo sem antes ter sonhado um tanto. Libertois e, 94.9 açık radyoda cevahi kare olan konuğumuz e, Bayburs Mahallesi'ni amatör futbolu ve amatör futbolculuğu konuşuyoruz. 1. amatörde e, İstanbul 1. amatör e, liginde evet. e, top oynayan Spor'un top oynayan oyuncularından evet. <gülüyor> ve yöneticisi <gülüyor> şu anda. Evet. Yok oyun, yani Mustafa resmen oyuncu. yönetici değilim ama filan evet. yani yardımımız dokun dokunacak. Şey Peki at, şeyi hemen sorayım yani anladık ki Bayboysun Bayboys mahallesinde hem gençliğin dahil olacağı hatta onu bıraktım takımın oyuncularının antrenman yapacağı bir alan yok. Yok. Hatta anladın, yani yeni açanlar için diyelim hani programında <gülüyor> evet. lokal de yokmuş. Lokal de artık şey oldu, evet. kalktı. Yani belediye ile bir takım görüşmeler yapılıyor. Başkan yürütmeye çalışıyor görüş, görüşmeleri. Hani yani bu arazinin müthiş emlak kıymetlenmesiyle zaten Çok da mümkün de değil. Mümkün yani de boş abi. yerler yok ya da kam futbol, futbol. kamuya ait yerler olur. Oranı oralarda bir şey yapılabilir. Ona tokye veriliyor artık zaten. E, e, yani. Evet olmuyor. Yani. Kalmadı. Spor, i̇şte, şey. Mahallede yani eskiden hani benim çocukluğumda izlediğim işte e, amatör maçların da oynandı, idmanların da yapıldı. Bir top sahası var, toprak şey. ...oraya Körler okulu yapıldı. Hmm. Sonra Burhan Burhaniye'nin üst tarafında kalan küçük bir alan vardı. Oraya da Burhan Felek şey kapalı yüzme havuzu yapıldı. E, mahallede şu an şey yok. Yani boş arsa bir yok. Aram, arsa yok yani. <gülüyor> hani şeyi geçtim. Hani top, nizami saha boyutlarını geçtim. Arsa yok. Bir tane böyle bir çocuk parkının içinde küçük bir halı sahamsı bir şey var. E, i̇şte minik takım idmanlarının minik de ama 14-15 yaş. Var mı öyle bir katabı İşte hocamız bu sene ortaokulda çalışmaya başlayınca Aa. sanırım oradan bir <gülüyor> e, genç takım şeyine başladı. Ay hoca ee, bu işe bayağı şey yaklı. Evet meraklı. evet. Yani Tamir hoca mıydı? Tamir hoca, Tamir hoca. Eee kendisi tabii ki dilekler, selamlar sevgili da gönderelim buradan. <gülüyor> evet. Ben de. E, peki siz o zaman antrenmanlarınızı Anadolu Kady ile Bayburt Mahallesi dışında yapıyorsunuz. Yok. Yani Üsküdar'ın hemen hemen <gülüyor> tüm takımları idmanlarını şeyde yapıyorlar. Zaten ay başında çizelge oluşturulur. Beylerbeyi'nde federasyonun arkasında küçük bir yani nizami sahadan 60-70 metre boylarında bir saha vardır. Köprüden edersiniz. çıktıktan sonra hemen solda evet. aşağıda görürsünüz. E, aşağıda. Büyük sahayı, sahayı yukayda. Orası evet. bizim alım. Yok yok. O, oraya oraya çıkamadık. Orayı şeyde açmadılar daha. Yani amatör kulüplerin idmanına falan açmadılar. Haftada bir orası veriliyor. Bir idman orada yapabiliyoruz. Beylerbeyinde. Ee, bir idmanda şeyde yapıyoruz. Yine belediyeye ait olduğu için e, Selami Ali mahallesinde bir halı sahada yapıyoruz. Küçük yani sahada, bizim sahası. gibi onlarca kulüp de, Üsküdar'ın onlarca kulübü de idmanlarını orada yapıyor. Bunlara para veriyor musunuz? Yok buralara para vermiyoruz. Hı hı. Ama yani nizami saha oyuncusunun tabii küçük bir halı sahada evet. e, antrenman yapması i̇şte, da İşte Beyler Bey idmanı yani nizami sahaya yakın bir yer. Hani o gerçek bir idman oluyor. Diğeri olduğu kadar. Yani o alanda yapılabilecek <gülüyor> idmanları yapıyorsunuz. yapıyorsunuz. Tabii hafta. Akşam yani, saatlerinde. Genelde şeydir amatör takımlarda hani reçete bellidir. İki idman bir maç. Yani o tempoda yürür. Daha üst yani süper amatörde falan daha fazlası gerekiyor tabii. Ama ee, bu şimdi futbol Federasyonu milli takımımızın aldığı kötü sonuçlardan sonra yeniden, yeniden yapılanmaya yapılan geçiyor. Yani. Şimdi bu yeniden yapılanma da belki <gülüyor> amatör de e, Tabii fol fol fol dolayısıyla musistis kulüplerimizi yeniden yapılanmalar nasibeylesin diye. <gülüyor> evet. Peki. Bayağı köklü mesele yani. Evet. Ama şey çok oldu tabii yani e, yeni gelmiş bir hoca değil ya bu. <gülüyor> yani uzun zamandır takım başında ve yeniden yapılanma yani. <gülüyor> Belki amatörden çıkarız artık. Ya yani, bir, e, maaşını ruh. bir bir ne bileyim bir senik maaşını devre etseniz. Tamamen ayrı bir program konusu Hakikaten Aynen. öyle ama. yani e, Fakat o ruhsuz kansız e, futbolcu profiline belki amatörden e, ruhlu kanlı evet. futbolcu takviyesi belki sıra gelir. Kim Yaş bilir. ortalaması ne sizin takımda? Bizim şu an e, 22 falandır. Yani 25'in üzerinde pek kimse kalmadı. Geçen sezon 3-4 kişiydik 30 yaş üzeri. Yani bu arada ilginç de bir şey de var. Amatör kümede mesela bölgesel amatörde 28 yaş üstü oyuncu oynatmak yasak. Hmm. Süper amatör işte 1 ve 2 de ancak 28 yaş üstü 4 kişi oynatabiliyorsun. Yani i̇stediğin kadar lisans çıkartabilirsin ama... Kadroyu dört şey yok ama sınır yok mesela 60 üstü oynayamaz ne diye yok yok bu, bu gençlere daha fazla şey tanımak için de evet, gayet bir kraldı, gayet populistçe bir yaklaşım evet. yani hani ben de tabii 28'i geçtikten sonra anladım bunu <gülüyor> ya insanlar daha önce 30'du bu şimdi 28 yaptılar falan yani 30'unu geçmiş ve hala futbol oynayabiliyorsa o enerjiyi de hissediyorsa bu insanları oynatmak gerekiyor bir şekilde. Ya oynaması lazım tabii Bununla nasıl bir evet. sınırı da sanki yani, oradan şeye üst takımlara 20 28 sınırı da saçma. 20 yaşında amatörde başlayıp bir adam evet. birinci lige çıkacak? Süper Lig'e mi çıkacak? Yani, yani gençlere önem veriyorsun. Yani böyle bir şekil Yani çok yanlış bir politika. Şekil olarak gençlere önem veriyoruz. Ne yapıyoruz? Yaşlıyı oynatmıyoruz falan. Ama yaşlıyı hiçbir yerde oynatmıyoruz hani. Direkt dışarıya çıkıyor. Veteran ligi de yok. Hemen evet, veteran hemen ligi Reklan de yok. Bence sen burada bak. ligine gelin. Ef Efendi ligine gelin. Falan. Ben, ben yaşlı mıyım kardeşim? <gülüyor> yok evet. Ben de kendi çapımda 26'm. 20'm. 26. Böylesi bir sürü ligin kurulması lazım yani. Veteran e, şekilde... ligi tabii canım yani. Yani... desteklenmesi lazım Sp çünkü onlukta spor yapılıyor. Hayır veterana da gerek yok yani burada yaş sınırı koymak insanların spor yapma özgürlüğüne de engeldir yani bu hani nedir evet. e, insan hakları açısından hukuk açısından da bir çok kafama yatmıyor bu evet. e, ne hakla koyuyorsun ki yani bu adam 25 yaşındaki 5 kişiyle 35 yaşındaki 8 kişi bir araya gelmiş top oynamak istiyor evet. birlikte aynı takımda oynamak istiyor yani onun çok değişik katkılarında hani zaman içinde gözlemledim daha yaşlı arkadaşlarla hani daha gençlerini çok cid cid doğrudan bir şey Deneyim aktarımı oluyor yani. Değil mi? Hani çok ciddi deneyim aktarımı oluyor. Ama yani hay hayat bilgisi deneyimi de aktarılır orada. Amatör de tabii olmak. Tabii, tabii yani <gülüyor> sadece maç ve futbol değil yani. Son idman sonrası çıkılır bir sürü sohbet edilir. İdman öncesi buluşulur. İşte planlar yapılır. İşte abiler bir takım şey, konular hakkında fikirler verirler. İşte ne bileyim her şey paylaşılır tabii orada. Yani, yani o, o anlamda farklı Bu onlar oluyor mu hakikaten? İmkan sonrası muhabbetler... Tabii tabii oluyor oluyor oluyor. Yani işte her şey konuşuluyor orada. Mahallenin yani. abileriyle kurulan temas. Evet... Öyle bir şeyler şey oluyor. Yani sahada çok hızlı bir şekilde Ahmet Pas, Ahmet Pas falan diye şey yaparsın da yani Süleyman abi pas veya bilmem ne amca pas biraz şey e tabi. Onlar oluyor tabi de komik tabii. oluyor. Yani. mı canım bizim genç yani ben Süper Lig'de takımda doktorluk yaparken genç takımdan gelmiş bir oyuncu Johnson abi pas, Anderson abi Anderson abi falan <gülüyor> diye. Anderson abi. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Bu şey ama bu hoş saha içinde bunun değil yani o kadar ses var. Büyük takımlarda yani. çok sesli oluyor. Antrenmanda antrenmanda. antrenmanda. Ama sahada evet. olamıyor. Ama yani. o, o Abi Eki, e, yabancılarda tabii, tabii, tabii çok tabii. garip sıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tamam bizim mahalle kültürümüzde bir abilik hikayesi var. Çok da onaylamasam da bir, bu, bu kültürün bir bir parçası. E tabii. E, bunu düzgün kullananlar var. Hakikaten sevimsiz de ilişkileri yol açıyor ayrı. Ama bu nun e, sakilliğini şeyde görüyorsun yani. Hiç böyle bir kültüre bulaşmamış yabancı insanlarla e, kurulan diyalog e abi tabii. lafını eklediğin zaman... Daha yatay eşitler ilişkiler var yani. Hani yabancı oyuncularda ya da gözlemlediğimiz tabii biz de çok deneyimlemedik ama. Ama şey demesinler şimdi amatör takımda bir şekilde aslında mahalle takımı gibi. Yani aynı mahallenin e olmasa tabii, da tabii, oyuncular. Tabii yani ya, e, o... Doğal olarak da o maç sonrası, antrenman sonrası sohbetlerin falan genç oyuncular için falan ben çok keyifli olabileceğini falan de, düşünüyorum de. bir yandan da yani. Peki dışarıda da anlatmışsın. E, tanık olduğum bu arada şimdi yaş sınırlamasını efelendik ama enteresan örnekler de bak. Ya tabii Onu ekstr söyleyelim. ekstrem örnekler var yani. Şimdi biz bizde 40 yaşa kadar 40 yaşın üzerinde de bir kalecimiz vardı. Okan abi geçen sezon bizle oynadı. İyi bir kalecidir. Gizli mi oynadı? Bizde bizde oynadı. Ha, ha bizde gizli oynamadı canım. Gayet kaleci yani. <gülüyor> gizli kaleci. Yaşı özne gibi yaşını evet. gizliyor. Yani iyi bir kalecidir. İyi şeydir, e, yenmeyecek golü yemez. Hani o deneyimiyle kalede şey yapıyordu. Kalelerde görüyoruz. Daha yaşlıcı arkadaşları görüyoruz. Tam Onun dışında canım? benim oyuncu olarak yaşlıcı Doktor Ahmet vardı. E, Numune Hastanesi'nin başhekim yardımcısıymış. Onunla geçen sezon bile bir takımda sanırım takımın adını şimdi çıkartamadım ama Maltepe tarafında bir takımda oynuyordu. E, yine bir Mesut abi vardı. Örnek, Kaç yaşındaydı? 61 da? yaşındaydı. 61. Evet, evet. E, 61 yaşındayım. Yani. Kapıtan takın buraya gitmek şey demekse. De, şey. Evet, hırslı da yani, baya hmm. baya oynuyor yani. Şimdi amatör de, şimdi sen e, keyif için oynanan liglerde, e, Gazoz da, Efendi vesairede. Evet. Ee, şaşırmayız ama amatörlükte yine kendince bir şeyi var ya. Ben yani. korkuyorum ya. Yani hmm. bu adam da hekim yani işe gidip evet. gelecek çoluk çocuk çocuk. Taun morun evet. sahip belki daha muhtemelen ya. Yani. Hayır bilir sadece o açıdan değil. Takımın diğer elemanları yani ne yapıyorsun ki ne, ne arıyorsun sen burada falan demek potansiyeli ne sahip? Amatörlüklerde kendince bir rekabet devam ediyor. Orada 61 yaşında bunu hala götürebiliyor olmak. Nasıl, Nasıl götürüyordu peki yani? Ya tabii fiziksel olarak çok şey yani fark var o belli oluyor. Atlıyor Ma maç oynuyorsun. içinde hani yetişemiyor ama yani bir çok çok da sırıtmıyor. Ha işte bu önemli. Şey yapıyor, yani mesela şey vardı ondan önce Örnek Spor'da Mesut abiyle karşılaşmıştık. 52 yaşındaydı biz. 2008 ya da 2009 sezonunda işte başı büyüktü. Bir maça çıktık. Baktık böyle hani kır saçlı falan. 8 numara orta sahada. Gayet güzel alıyor veriyor falan. Takım biraz zayıftı yani. hani bütün takım zayıftı. Biz ilk yeri 4 ya da 5 attık tribünlerden bayağı da şey yaptılar yani işte hala sen mi oynuyorsun falan gibi biraz bozuldu <gülüyor> çıktı sonra maç sonunda sohbet ettik falan bırakmamış bırakamamış yani seviyor o işleri de ya, çok bu... da sempatik bir insan hani hepimiz böyle tek tek hatıra fotoğrafı da çektirdik o maçın sonunda ama o son orada. maçım oldu bıraktı galiba daha sonra karşılaşmadım ha. onunla hani oynadıysa da aynı gruplara falan düşmedim, yani düşmedim. ama Doktor Ahmet'i geçen sezon bile gördüm yani Ya şimdi şu, şunlar varken nasıl yaş sınırı koyuyorsun? Yani ne, evet. ne hangi akla hizmet yahu yani? <gülüyor> İnsanlar spor yapıyorlar burada. Bunun bir yere gitmesi de gerekmiyor. Süperlik hedeflemesi de gerekmiyor. Yani ya da demin dediğimiz gibi önerilerle veteran ligi veya farklı bir şeyler de kurulması lazım. Bence de aslında biraz hmm. mantık içeren ama biraz da böyle yaşı ilerlemiş ve hala futbol oynamak isteyenleri engelleyen bir kural bu 27-28 yaş evet. kuralı. Ama Bir yerde de amatör liglerin hani yenilik, yeni lig, yeni gençleri de yer açabilmesi lazım. Çünkü üst tarafta biliyoruz, hani süper ligde çıkan yer bulamıyor ya da PTT birincilikte çıkan da bulamıyor. Ama yani yeteneğin birazcık vakit, sahada vakit geçirerek, topla haşır neşir olarak kendini geliştirmesi de gerekiyor. O yüzden belki birazcık bir yandan böyle gerekli ama diğer yandan da Belki 35 artı ya da 45 artı çok, diye ligler de kurulabilmeli. Çok mantıklı ve makul konuşuyorsun Volkan. Ama gönlüm, <gülüyor> gönlüm öyle demiyor. <gülüyor> yani arkadaşımız hani makul şeyler söyledi ama bir şekilde daha az deneyimlilerle deneyimlilerin kesişçeyi noktalar yaratmak da önemli. Hani birlikte idman yapmak bunlardan bir tanesi mesela. Aynı yerde oynamazsan bile birlikte idman yapabilmek. Mesela ben onu şeyde fark ettim. Yine benden daha yaşlıca, işte ben 27-28 yaşlarındayken 4-5 yaş büyük bir arkadaşımız vardı Cengiz. Yani şu ana kadar oynadığım en kariyerli arkadaşlardan biriydi de. Ee, i̇kincilik falan deneyimi de olmuş birisi. Mesela açma germe hareketlerinin e, idman sonrası yapıldığında bu kadar rahatlattığını onunla fark ettim. Çünkü çok özeniyordu. Çok uzun uzun yaptırıyordu falan filan ve hani... Biz böyle hani hafiften geçiştirerek falan yapıyordum. Sonra şeyi fark ettim tabii daha sonraki zamanlarda. Hakikaten önemliymiş bunlar mesela. Şimdi yine genç arkadaşlar. Bu nereden öğreniliyor? İşte usta çırak işçisi gibi yani değil mi? Şimdi... Ya da şeyden davum ceza antrenmanı verdi. <gülüyor> <tam haberim gülüyor> yani ceza antrenmanı değil işte mantığını evet. biraz önce anlattı. Yani kendisinin hani fiziksel sıkıntıları falan vardı muhtemelen. Hani o da kendi için özeniyordu. Birlikte yaptıkça şeyi fark ediyorsun yine ya işte şey yani en önemli olay bu burada bir e, o, o iletişim içerisinde e, hem fiziksel bedensel olarak Tabii. hem de sosyal olarak şahane bir e, şey oluşuyor değil mi bir iletişim ağı bu insanlarla bu çok evet. önemli bir fırsat bence hakikaten amatör futbolda romantik mi bakıyorum bilmiyorum ama en şey bana o geliyor evet. en önemli kısmı buymuş gibi geliyor amatör futbol liglerinde demek bir de hani daha sonraki yaşlarda oynayabilmenin önemi yani şöyle gözlemlediğim bir sürü insan ortaokul, lise gibi bu amatör futbola başlıyor. Yani geç bir yaş aslında. Bir sürü insan için çok geç geç kalınmış. Çok yetenekli oyuncular görüyorum. Hani bizim genç takımlarda da gördüm. Daha sonra da gördüm. Ama o lise bittikten sonra falan böyle işte yani lisedeyken her öğle teneffüsü işte top oynuyor. Akşam halı saha maç yapıyor. Gidiyor idman yapıyor. şeyler yapıyor. O hareketlilik hali yani 20 yaştan sonra e, devam eden çok az insan kalıyor. Tabii Türkiye uygun değil ki buna. Yani evet. hiçbir şey koşul uyuyor. Ne arsa koşuluyla ne eğitim koşuluyla ne tabii, maddi koşul. Ne tabii. ulaşım koşuluyla o kadar çok negatif etken var ki bir kere Yani Avrupa'da veya hatta Amerika'da en önemli yerlerinden biri. Zaten mahalle bu tip yerlerdeki lokal organizasyonlar, yaşamın lokal evet. alanları. Yani kendi semtlerindeki sahalar, imkanlar, ulaşım. Yani şey hani sıfır kilometre vardır ya slow food şeyinde. Yani onu slow food özellikle şey yaparlar. Sıfır kilometre demek. işte sebzeni kendi şeyindeki Boston'dan alacaksın. Balığını Hı. kendi balığın içinden alacaksın. Diğerlerini 0 yani kilometre şey. Transportasyon olmayacak şey. Bu da 0 kilometre imkanın olsa, sahan orada olsa, antrenman şeyin orada olsa, yürüyerek gitsen e ne olacak? Evet. Arkadaşlarına gidip geleceksin. Yani hayat bunun uygun değil ki hiçbir şekilde. Evet yani. ABM'lerin i̇şte, içine saha evet. yapalım var yeniden yapılanmayı sani dahil ederim. Ben Nasıl çok kafa yoruyorum abi. bu işlere. Ne gay abi çatıyı ama. Şimdi bak, Sultan konuş... geldi Sultan Bey'de öyle bir yer var abi. Düğün salonunun üstünde halı saha bak. Bir Yoldan tane geçerken tane, sağda. Bir tane evet, büyük evet. AVM'nin içerisinde kocaman fıskiye yapmışlar palmiye ağacı fıskiye falan mesela oraydı bir bir, bir saha yapılanmak için ben fikir yürütüyorum ya. Niye açısından düşünüyorum. Bir futsal futsal İsmail Peki. abi. AVM'leri meşhurlaştırma abi lütfen. Oo oradan olma. da çıktık. <gülüyor> O zaman Volkan e, sen bize bugün içeriğini de anlatmadın. Bize de sürpriz yaptın. Şu e, yakın markaç köşesiyle. Köşesiyle. Bir soluklanalım. Olur. Olur değil mi? Gitti. Olur. Yakın Markaç. FIFA Başkanı Havel televizyon kameraları karşısında sonunda dünya Arjantin'in gerçek görüntüsünü görme fırsatı bulacaktır diyordu. Özel davetli Henry Kissinger, bu ülkenin parlak bir geleceği var sözlerini sarf ediyordu. General Videla'nın ağzındansa barışın, özgürlüğün ve adaletin ülkesine hoş geldiniz cümleleri çıkıyordu Arjantin'deki Dünya Kupası'nın açılış konuşmasında. Askeri rejim yönetimindeki ev sahibi ülkenin teknik direktörü ise oyuncularını ''Biz ordunun şeref tribünü için değil, insanlar için futbol oynuyoruz. Askeri diktatörlüğü değil, özgürlüğü savunuyoruz.'' sözleriyle motive ediyordu. Bugün bu programda adını çokça andığımız bir özel ismi konuk ediyoruz bu köşede. Sağcı futbol, solcu futbol değerlerinin bizzat kaşifi Cesar Luis Menotti'yi 76. doğum günde denk gelen bu haftaki Libero'nun onur konuğu olarak ağırlıyoruz. 5 Kasım 1938, Rosario doğumlu Arjantinli efsane çalıştırıcının futbol kariyeri için pek parlak olduğunu söylememiz mümkün değil. Arjantin'de başladığı futbolculuk kariyerine, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'da devam eden Menotti daha ziyade çalıştırıcılık yıllarında dünya çapında tanınır hale geldi. 1978'e kadar dünya futbolunda pek adı sanı bilinmeyen Arjantin takımını eskimiş, sıkıcı ve anti futbol oyun stilinden uzaklaştırıp mücadeleci oyun yapısına göze hoş gelen oyunu da ekleyerek ülke takımını şampiyonluğa ulaştırmayı başardı. Dünya Kupası'nı ilk kez Arjantin'e getiren teknik adam kupa töreninde General Videla'nın elini sıkmayı reddederken röportajlarında da orduyu eleştirmekten geri adım atmadı. Benim yetenekli futbolcularım diktatörlüğün taktiğini ve sistemin terörünü aldı ettiler. Futbol dünyasına getirdiği politik ve toplumsal bakış açısıyla namsalan El Flaco, yani sıska lakaplı çalıştırıcı, çok sigara içmesi nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası, birkaç yıl öncesine kadar sürdürdüğü teknik direktörlük kariyerini de sonlandırmak zorunda kaldı. Ancak günümüz futboluna yön vermeye de devam ediyor. Guardiola'nın muhteşemleştirdiği Barcelona ve Bayern Münih takımlarının temelinde de ikilinin 2007'de 9 saat süren sohbetleri yatıyor. Menotti'ye göre bir teknik direktör iyi de duyabilmeli. Futbolu, çalıştırıcının kafasında çalınan bir senfoniye benzeten Arjantinli Hoca, Iniesta'yı bir Violin, Busquets'i de Bicello olarak düşünün. Futbol takımı orkestra gibidir. İkisinde de ekiptekilerin tek tek üzerine düşen görevleri yerine getirmesiyle ortaya bir sonuç çıkar. Eh, ne diyordu Büyük Hoca, sadece futboldan anlayan hiçbir şeyden anlamaz.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 Bu herkesin birbirini dinleyerek ancak orkestranın var olabilme halini sokakta da herhangi bir yerde iş yaparken de futbolda da çok geçerli bir hal olduğunu birbirini dinlemeden birlikte iş yapabilmenin mümkün olmayacağını e, tekrar hatırlatalım diyoruz. Konuğumuz var tabi Cevay Karıoğlan'la beraberiz amatör futbol ortamını Barbaros Mahallesi üzerinden konuşuyoruz. Evet. Cevair uzun yıllardır hem top oynadı şimdi yönetici. Evet Menotti'ye herhalde aynı sıcaklıkla hayata baktığımız gibi bakıyoruz. E tabi tabi yani. Ama sadece futboldan anlayan aslında futboldan da anlamaz gibi çok güzel bir kelamı da bence benim yani ne bileyim futbol okumalarım arasında en çok beğendiğim cümlelerden biridir. <gülüyor> Bilik bir Şenkin'in şey lafı var ya futbol bir ölüm kalım mücadelesi değildik. Ondan hmm. da öte bir şeydir diye. Bu bence minutinki daha güzel. Sık evet, sıkıldın, Sen hangi mepide oynadın? Bir de onu ben mı? işte orta saha falan oynuyordum. Orta saha falan. Bana falan, direkt Yani bu şeyle miydin? Öyle ama, ama, miydim? <gülüyor> Amatörde tabii şey olmaz yani. O bua mıydın? <gülüyor> öyle mevki yoktur yani biraz da şeydir. Yani neresi? Neresi nereye gerekiyorsa, orada oynarsın. Aa, yaş girelim. yaş ilerledikçe de daha geriye doğru <gülüyor> oynamaya başlarsın. <gülüyor> i̇leri yani ileri değil ama geriye e, doğru. Eski forvetler stoper olur falan işte daha Aa. beke kayar falan daha Acı. kısa kısa boylular falan. Ben de sağ bekim artık yani sağ bek. Ama oynuyor. sen forvet neyim ben oraya? Yok forvet. Yaş ilerledikçe kaleci olumuyor, anladın mı? Zaten kalecinin yaşı ileri olduğu için çok orada <gülüyor> şey olmuyor. Ama neyse çok uz şey yani yakınsı yakınsı yakın, yakın, çok uzaktan evet. gelmedi. Ama tabii yani o. Orası da zormuş yani Zor onu tabii. onu da fark ettim. çizgi sağbek misin? yok mesela şey yapamam. İşte atıyorum. Git gel git gel olmaz e, git, artık. Git gel yok. Git gel yok. Mesela hatta <gülüyor> yani şimdi kanatlara herkes hızlı oyuncu koyar. Mesela önümdeki oyuncu almış gidiyorsa hiç onu kovalamam. Direkt hani stoperin onu stoper yönlenir ben kademeye koşmaya başlarım. Stopen kademesine. Tabii ya yani bir süre sonra şeyi fark ediyorsun yani polemiğe girmem diyorsun. Aa, ay yani. aynen hiç hiç gerek yok tabii. <gülüyor> ya bunu bir sürü arkadaşımız Oyun oynuyoruz. Erkeklik yapmıyoruz burada. Ya <gülüyor> bir sürü arkadaş zaten hani fiziksel yeteneklerini, atletik yeteneklerini şeyde yine uygun hareket ediyor. Birlikte oynadıkça da birbirini tanıyorsun. ona göre şey yapıyorsun. işte açığımda oynayan arkadaşım maçın başında çekerim. Mesela derim ki şunu çok bırakma. Hmm. Ona göre falan hani bilmem ne. İşte açıkta oynayan daha böyle Hani ...senin de boşluğunu dolduran bir, birisi ise... ...rahatsındır. Ama hep alıp... ...başını forvete kayan birisi ise... ...çok sıkıntı çekersin falan yani. Böyle. Peki hadi siz oyunculuğu olarak böyle birbirinizle... ...oyun oyuncusu muhabbet ediyorsunuz ama... ...elinizde de biraz malumat olması lazım. E Rakiplerinizi... E, ...maçını kim izliyor? Hocanız mı? Hocamız izliyor. İşte hani... ...zaten oynanan sahalar... ...birbirine yakın. Ee, şey takip ediliyor. Hani e, fikstür takip ediliyor. Hoca gidiyor... Ee, görmüşse hani görememişse tabii çok verebileceği bir şey yok görmüşse taktikleri veriyor işte 5 numara ayağı iyi işte 8 numara biraz hantal şuradan yüklenin hani şeyin üzerine baskı yapın hani işte atıyorum stoperler iyi top çeviremiyor baskı yapın. Ama bazen şey alıyoruz yani taktikle çıkıyoruz. Görmediği ve dolayısıyla size taktik vermediği zamanlar da oluyor. Şöyle e, diyoruz o zaman biz karşımızdakine göre oynamıyoruz. Kendi sistemimizi sahaya evet. koyup onu kabul ettireceğiz diye. <gülüyor> <gülüyor> evet yani o zaman juveniz için oynayın. Şey vardır yani zaten belli. Mesela ilk 20 dakika bir zorlayalım arkadaşlar hani şey anlarsın rakibin Sertse zaten o zorlamayı falan... ...hemen ya. atar yani seni, evet, zaten seni atar. Zaten o seni zorluyordu. O Ondan sonra zaten şey oturur. Yani taktik değişse de... Ama ...kadro birbirine şey olduğu için... E, ...üç aşağı beş yukarı aynı kadro olduğu için... ...oynayabileceğin oyun da belli aslında. Çok fazla varyasyon yapma şansın yok. Ama tabii... E, ...oyuncular birazcık... ...o noktada akıllı olmak zorunda. Hani rakibi hemen analiz edip... ...ona göre... Bir şeyini en, almak zorunda. En fazla para alan kaç kişi, kaç para alıyorsun takımda? Ya bizim takımda şimdi çok oraya şeyimi sokmuyorum, burnumu sokmuyorum. Yani Hiç başkana takımda. bırakıyorum ama yani... al, al Alabiliyorlar e, mı? Ya bizim takımda insanların temel masrafları ödeniyordur. Atıyorum öğrenci bir arkadaştır. İşte artık harç kalktı ama çok şey bir masrafı vardır, o olur. Daha genç arkadaşlara krampon alınır. Hani hmm. işte eşofman şeyi falan, bunlarla şeyler yaratılmaya çalışılır. Maddi olanlar, bunlar. İşte bir sıkıntısı varsa bir maddi şey içindeyse, işte dayanışmayla onlar verilmeye çalışılır. Ama yani zaten bütçenin e, en büyük kalemini 15 bin lira para gelen bir yer oluşturuyor hani belediye yardımıyla. Ne, ne yapılabiliriz yani? 15 bin, 10 ay boyunca devam ettiğini düşünürsen bunu. Yok yani, yani bizim sezon dört ay beş yani ay sürüyor ama çok şey yapma şansımız yok. İnsanlara büyük paralar verilme şansı yok. Hatır gönülle yürüyor yani. Senin burada defterinde görüyorum, küçük defterinde gündüzden işten aldığın notlar zannettim evet, ama. <gülüyor> evet, evet. evet. <gülüyor> ama yok, işine yok. dair değilmiş. Evet. Mesela orada bir ne, 400 lira yazıyor. Ne o mesela? Ya acaba? şimdi şey çıkarayım istedim. Hani mesela ilk anda kulağa işte 15 bin lira bir futbol takımının, amatör takımın bütçesi olması. Hani kulağa biraz şey gelebilir ama çok temel giderler var işte. idman sahan yoksa saha kiralarsın. En ucuzu işte Fikirtepe Dumlu Pınar'ın sahasıydı. Ever ikisine 150 liraydı geceliği falan hani ışık açtırıyorsan daha da pahalı hmm. falan. Şimdi maça gidersin, servis otobüsü kiralarsın. Bir tane minibüs ayarlaman gerekir. Hani bunlar 100 lira, 200 lira falan. Onun dışında mesela federasyonun hani benim kişisel olarak çok dikkatimi çeken aldığı hava paraları var. İşte Futbolcuya şey çıkar. Mesela 92'den küçükse futbolcu lisans çıkıyorsa ilk defa bedava ama 92-88 arasında doğmuşsa 500 lira. Daha da büyükse 1000 liraya lisans çıkıyor. İşte bir oyuncu mesela 23 yaşından sonra oyuncu amatör kümede serbesttir. İstediği şey e, transfer yapabilir. Sezonda 2 transfer yapabilir. Bu da 2 yıldır önü açıldı. Destekleyenler de var. Sıkıntılı olduğunu da düşünen var. Ha, transfer için şey, şey e, hava parası veriyorsun şeye, federasyona. Yani boşta olan bir oyuncuyu ya da işte o takımdan bu takıma aldığın zaman hani bir ne kadar da onun da bedeli? 200 lira galiba. 500 TL amatör spor e, kulüpleri federasyonuna 200 TL'de Türkiye e, Amatör Spor kulüpleri konfederasyonunda. Yani buradan... 700 lira sadece bir oyuncunun bir, bir takımdan bir takıma hani 25 yaşında bir oyuncu bir takımdan bir takıma 700 lira sadece federasyona verdiğim para. 15 oyuncu varsa 10.000 10 bin lira. Evet. Bitti. Buradan para bizi bitti dinleyen yani. amatör takım kuracak gençlere tavsiyen bu rakamlar olduysa <gülüyor> e önümüz pek açık değil gibi. <gülüyor> yani... Zor, zor. Zor. Ciddi bir şey de bulmak lazım. Şey nasıl ya ben merak ediyorum. Yani bir tarafta memleketin hali de ortada e, bu gerilimler falan e, yani kültür, yani siyasal pozisyonları evet. arası memleketi. Bunlar e, hani başka kimlikleriyle bilinen hani mesela Barbaros'un böyle bir kimliği vardı belki veya evet. daha belirgin Gül Suyundan bir takım geliyordu mesela amatör takım. Gidip Fikirtepe'de maç yapıyor. Yani bu oraları etkiliyor mu? Çok ben şeye denk gelmedim. Yani böyle hani Yani siyasi öyle. bir şeyi denk gelmedim işte e, yani öyle kayda değer hani o, o, o tarz şeyler özellikle hani memleketin içinde sanki pahalı yok burada ya yani. ge gerilimli evet. şey hali yok e, onu hissetmedi ama 30 kişi izliyor da belki bazılarının böyle bir 300 yani bin kişi falan izlenen maçlar oluyor mu? tabi şeyler mesela e, zor deplasmanlardı mesela İstanbul'un köyleri vardır mesela Çavuşbaşı hmm. işte E, Ömerli, Tokatköy. Bunlar hani zaten bayağı dışarıda mahalleler olduğu için e, hafta sonu oranın en şey cazip etkinliklerinden biri de amatör maç olur. Orada sağlam seyircisi gelir. Hı. Hmm. İyi baskıyı alırlar şeyde, rakip şeyde. Nasıl alıyorlar baskıyı? Ya diğer mesela. Diğer bakı Altay tarzı baskılay mı o maç var diye. Takar mesela, bakar hani tribünden laf atar oyunculara tek tek. Hı. Hmm. Onu... Çizgideki oyuncuların başı evet. beladadır. Orada. Onu yiyip de cevap veren varsa bitti yani. Ona başlar bütün maç boyunca hani <gülüyor> zıvanadan çıkartır. Mesela alt yaş gruplarında şeyi gördüğümüz bile oldu maçlarda. Yani 4-0 önde ilk yarı. ikinci yarı hani oradan koca koca amcalar. O çocukları hani Bir öyle bir baskı uyguluyorlar küfür ki mi? ...ikinci yarı 5-4 bitiyor maçı yani. Küfür yani. mü ediyorlar? Ya küfür tehdit, mehdit falan Oo, filan eyvallah. neler neler yani işte sen buradan çıkamazsın bilmem ne falan. Çocuk e çocuklara söylüyorlar bunu. E bunları. tabii yani işte Boylu Postlu devsiniz. Gene öyle. Analitik tepsime gelelim. Yani böyle hani 4-0'lardan 5-0'lardan maçların döndüğünü falan gördük yani. Çocuk etkileniyor küçük çocuk. Ha Hakemle olan muhabbet, nasıl diyalog? Hakemle olan yani Çok farklı değil yani amatör ha. şey e, profesyonel liglerde gördüğümüz şeylerden ama hakemler e, de <gülüyor> ama şeyde mesela daha çabuk etki altına giriyorlar ha, tabii. tribünden. E, çıkış sakatı ya adama baksana çocuğu tehdit e, ediyor zaman hakem ne yapacak? Tabi tabi yani işte öyle durumlarda oluyor mesela bazı bazı tribünlerden bazı hakemler çok çabuk etkileniyor falan. Kırmızı kartın ee, var mı? Var tabii. Ha, benim mi? Heh. Yok ben kırmızı, kırmızı hiç görmedim ya. Bayama. Sarı mı var ama? Evet oldu. Arnaf. Dini hikaye değil mi? Evet. Sayı kalp bile görmemiş. Evet. Görmemiş. Son iki dakikamız var. Bu hafta e, üzerine konuşmadan bitirmeyelim. E, hakikaten. Deniz Naki'den Aa, evet, e, evet. bahsedelim. E, Almanya doğumlu 89. E, uzun süre Almanya'da oynadıktan sonra hatta e, Almanya genç milli takımlarında da E, görev yaptıktan sonra. Tabii kendisini Sankt Pauli'den tanıyoruz özellikle. Ve sevgili takımımız Sankt Pauli'nin bir oyuncusu idi iki, 2009'da 2013 arasında. En son gençler bilin dedi. E, ve Kobane'deki e, işler hocası duruma e, hakikaten vicdani bir tepki de göstererek aynı zamanda e, açıklamalar yaptıktan sonra kamuoyu baskısı ne diyelim. Direkt Mahalle baskısı edilmiş, bayağı işte. Direkt evet. e, sokakta darp edilmiş e, Deniz Naki. Edenler şey e, sıradan e, Ankara'da yani... işte sen e, bu işi bu... de eleştirdi diye bir de tabii, çıktı. Tabii. abi. Yani evet. ne güzel bir e, Ankaralı e, kardeşlerimiz varmış. Kardeş diyorum ne diyorum ya. Yani bu işi de eleştirdiği için Deniz Naki'ye e, darp ediliyor. Bildiğimiz darp ediliyor. Evet yumruk atmışlar. Evet. Ama terk ediyor. Gençler bilini de ter... evet. sonra kulübe geliyor. Kulüb öyle artık hani bunu devam ettirmenin kendisinde de zararlı olduğunu, evet. ıı, takıma da zarar verebileceğini söylüyor. Ve e, Almanya'ya geri döndüğünü biliyoruz. Deniz'deki e, kolunda da dersim diye dövme yazdırmış. Evet. E, yani bütün Türkiye öyle gelmem bir daha burada futbol oynamam diye açıklaması var. Portekiz'e döndü mü? Yani şu an hangi takımla anlaşsına dair bir haber Ama almadım çünkü ben. Ama Sampdoria oynuyor zaten. Ona e, kapısını açacaktır. Fanpage'de, fan Instagram'da, bir sürü yerde bayağı bir Sampavilla seviniyordu. Denizlaki dönüyor diye Çok severler çünkü. Yani muhtemelen alacaklardır. Evet. Bu bu sebeple şeydir. Bir kamuoyu yaratmaya da çalışıyor olabilirler. Yani zaten takım kimliği olarak bütün ayrı ayrıklaştırılan diyelim, ötekileştirilen herkese <gülüyor> <gülüyor> öbürsüleştirilen herkese kapısını açtığı için ve hazır da böyle evet bir durum varken eski oyuncularına kapıyı açacaklardır onlar da bu sebeple. Evet Deniz Naki'ye güle güle diyelim. Eee öfkemizde, şey üzüntümüzde beraber. E, Cevahir'e de çok teşekkür ederim. Cevahir kala olan ben bizimle beraberdi e, amatör futboldan ses e, verdi o, bize. Beraber oynamak üzere tabii önce senin oynaman lazım zaten. Evet evet yani ben, evet. ben de özledim evet. bir an önce. Ben dönüp... devreye girip tedavi edelim. <gülüyor> evet, <gülüyor> İsmail Hoca katkılarıyla. Evet liberodan bu haftalıkta bu kadar. Destekçimiz Müfit Akyüz'e e, teşekkürlerimizi bildirelim. E, Volkan sen son olarak da nereden dinleyebilirler evet, bizi? Evet söyleyeyim hemen libero949.blogspot.com adresinden program kayıtlarını tekrar bulabilirsiniz. İyi pazarlar diliyoruz. İyi pazarlar. İyi pazarlar.